Diyor, efendim diyor, ben biliyorum, o su diyor, Allah'ın kudretinden akıyor, taa ha, Hacer-i başının altına da daha kötüler geliyor, Allah'ın Kudret yakından zil-i melaike Bismillahirrahmanirrahim diyor, Hacer-i Muhallak altında duranıyor Allah yakin ...şu Müslüman'a bağışlasın, şu İsrail olan kafiri ahli perişan ederek illerin eline o Kudsi Şenişli Halil Rahman'ı... Vahşetsin Hadir Hormatine, Eyle-i Hadir Pürçeref Hormatine, Senara-i İman Hormatine, Hazret-i Ramazan Hormatine, Kur'an-i Mübdin Hormatine, vesile olan Hazreti i Muhammed Hormatine, Kahirler elinden Kuts-i Şerif'i kurtar ya Rabbi. Bizleri komünist masumdan kurtar ya Rabbim. Akhar isminle kahret ya Rabbim. Habibi Ekrem'in hürbetine, Ceyle-i Kadir Külkerer hürbetine, şu güneşin sohbetler hürbetlerinden kurtar ya Rabbim. Şimdi efendim, sen diyor, o suyun diyor, o çe çeşmenin koluğu vermediğini, verdiğini, vermediğini biliyorum da, bir kutlu cihandan emdiğimiz fiyuzat-ı Allah'tan geldiğini bilemiyoruz mu diyor, Hoca ben diyor. Yani onu Allah'ın bahsettiğini bilemiyor muyuz? Yani neden diyor, sen diyor, hafız nasıl oldun? Allah! Kur'an'ı kalbime nakşet, Allah mı dedin aldın, yoksa bir hocanın dizinin dibine diyor, oturdun erife, se, se, sim, ha, hı, den, zel, râ, zel, sil, ışın, sallak, tı, zı, ayin, gayin, se, kall, tes, dem, min, mun, lov, he. Lamelis yediği mi okudun biliyor Allah, neden Kur'an'ı var, Muhammed'e inzal ettin, nakşeyi ver kalbime yarabbim. Binde bir diziye nasip olur, yoksa diz çöküp bir üstadın, ömründe bunu berlemez lazım. Rabıta bunun gibi olur, mürakabaya vardır mı, rabıta geçer. Üstadımıza geliyorum, Adana'ya vaaz veriyorum, 55'te, Ramazan-ı Şerif'te, Şıkoğlu Camii'nde, şubkamı bunun gibi açarım, açarım. Lakin, Ferit Bey, amcamız, Mustafa'nın kardeşi ve oranın sağlıkları böyle dolar, şubkaya bakamam, bir hün hümgül hüm, ağlaşır, dağılır. Dağılır, bilirim dışarıdan olduğunu geldiğini, haberim olur, o amucadan sordum, amuca, Allah aşkına. Hadi sahmeferler Hazretlerimiz, sen biraz desin, onun hakkında duyduğum şeyler bize Allah azapsın haber Bey. Ne dedi? Biz bize çok sever Allah merkadını uğrattı. Ne dedi? ki Hasan kardeşim, kanat annemden duyduğuma göre, annemden duyduğuma göre bu yavru bahtıma düştü. Hadi sahmeferler, bahtıma düştü. Şüpheli illerin verdiği bir çekirdeği yesem, karnım sır sırsızlardı, istifrağı etmeyince kurtulamazdım. Şüpheli tağım bunun gününde yemek bana nazif olmalı diyor. Dünyaya geldi. Dünyaya geldiği zaman kafamıza bir sahip geldi, baktım böyle ak sakallı bizzat. Orada bir şey <gülüyor> istiyor yani, sadaka istiyor para, yav, ekmek, vesaire. Neyi seviyordum, onu unuttum ne bildiğini. Yani unuttuğum yerleri diyeceğim. Şöyle şüpheli konuşma. verdikten sonra ben asil sadakaya gelmedim. Dünyaya bir çocuk getirdiniz. İsmi Muhammed Sami olsun, Mahmut Sami olsun. Allah. Onun sözünü emsileceksin, şüphede tam yine Allah'ın feridi olacak yeri. Allah. Diyor, döndüm geriye baktım kaybolmuş diyor büyük bürsüm annemiz yani Aynen. efendim aziz ana Allah cevabını ondan sonra diyor annem bize şey babama tefsir etmişten sonra doğdu yani diyor yalnız bizim çiftliğimiz vardı büyük hadi Ramazan oluyorduk biz Hazrat Muhammed'in yeşillerde bir tanemiz gelirdi yani Hazrat Muhammed Aleyhisselam'dan ...böyle emir olarak gelirdik, biz ginesiniz, Hazret Hazanoğlu'lar tanıdık. Ondan sonra efendim, çitliğimiz var, çitlikte zengin olduğumuz için. <gülüyor> Bak, Sami berdiyorlar, Ferit berdiyorlar, Beri böyle geliyor. Çitlikte babam hepimize birer kurban aldı, uç. Kesilir, bütün fakirler giyer. Sami kardeşime de alındı, bana da alındı, Sami kardaşıma da aldılar diye annem almış, babam 5-6 tane koç koca kına herkes koçunu diyor, hazırlandı. Babam dedi ki diyor, herkes kurbanını keserse çok eftal olur, çok günahkarım Rabbi, kendimi öldürmek, nefsimi takt etmek bizim dinimizde haram. Kendi yerime bu kurbanı kesiyorum kabul Ya Rabbi diyor, yiyin düşünün kesin diye babam diyor. Hem boşlarımızı getirmeye abiim azlığı lügük var şöyle, kesik var oraya kan atsın diyor, kazlık herkes diyor, abiim de kazdı, o oraya din geldi diyor daha nektap sarabesi diyor, nektap topruğu kutsa ne de okuyor kuyu diyor, o da geldi ya kurban kesecek, onun boşu kendi eliyle geldi geldi geldi önüne yaptı yedi yapa basmıyor böyle şeyler diyor. Daha kaygıta diye intisap gitmeden evveli, yani bunlar yadigar olsun, belki söylemez kimse de. Çok duydum olsa tekrar olsun yani, ben yani uzaktan içtmiştim. Bu koç'u kurban etti diyor, başta koçlar gibi itaatsızlık yapmıyordu, ayaklarını, canının her tarafına çabası yoktu. <Gülüyor> Babam bin Hazretleri ki diyor, ...oğlumun sırrını Allah aşkına söyleme, bu çocukla ben başka hal görüyorum diyor, bu sırrını söyleme. Oh. Biz alana mıntıkasından geldik çünkü şeyden, Cihan'ın bümürdürülen ve evvelde çok giderik. Gittiğimiz için bilirim, oraları görüşürüm, emezlikte Mahmut Hoca vardı, Halil efendi, efendimizin... Dersini tarif ederdim, onun kardeşi Mahmud efendi iyi hucair, icazetli. Kızıl daha da oturuyor diyor, namazdan çıkınca Sami be benim yanıma geldi. Dedi ki diyor, efendi, Mahmud efendi kendi kitaplarımdan bir osanç geldi bana. Ne yani de osandır. Hukukta ne de okuyor okuyor kafam doldu. Kuşaklıcı bana bir kitap ver Allah aşkına da. Ben o kitabı biraz mutalaa edeyim. Ben dedim ki diyor, Sahamefendi, ben de şunu, bizim ıı, kitaplarımız kuş dili, herkes de anlayamaz. Dedim diyor, ha bir de ben kuş diline çalışayım, dedi diyor. Peki, dedim diyor, ve kitabı verdi. Zübdetül hakaik, tercüme, tercüme, tercüme, hayetü tefai kitabını, bizde de var aynı kitab. O kitabı aldı, aldın, aldı diyor benden diyor, bir hafta sonra kitabı verdi, baktım, gözü ağlayır. Ne oldu efendim dedim diyor, kuş dilinizi anladım. Yani kuş dili olan kitabınızı anladım. Bir mürşid-i Kamil'e intisap etmeyince, kurtulmanın kâresi yok olduğunu gördüm. Bir mürşid olurmuş, ona intisap edilirmiş. Aha, var mı böyle bir müşit Allah'ını, dinini, Muhammed'ini seversem? Doğru söyle, bir mürşid biliyor mu böyle? Vallahi Aha. İslam efendi, bilmiyorum kardeşim. Öyleyse, sen bulur da bana haber vermezsen, huzur-i ilahiyede iki elim yakamda kalsın. Ben bulur da sana demezsem, senin ellerin benim yakamda kalsın. İşte ayrıldık diyor orada diyor. İstanbul'a gider diyor, Efendimiz'in kendi dizine geçiyorum şimdi. İstanbul'a gitmiş, zabıt olmuşlar orada ve askerliğinin zamanı da şöyle geçince haneli tekkedinde iki sene mütemadiyen bir üzüm denesi yiye yiye, kaç erbaim çıkararak o tekkede durdum diyor efendi böyle. 21 bizim neresi yerdi diyor böyle 40 günü beklerdi. Ve faiklerimiz çalışırdı diyor. Kalbimiz, buğumuz, sığımız, kafamız, aklımız çalışırdı. Ben dışarıya çıktık mı sünbi verirdi. Mermi başımızda ne sefa olan bu, bu canıyormuş diyor. Yani bizi tutan bir Müslümen tamim yokmuş. Ben diyor 40 günün başında. Dineliyordun diyor efendi hazırları, babama haber veriyor. O da dinelirken hep bir hoca indirdiler kralmayla, İki kolunda iki zat diyor. Diyelim ki benim yanıma gelince döndelim demiş, gönderler. Tam alnımı çatma dineldi, Esselamu Aleykum Sami evladımız diyor. Yeten de bir kaynağı su döküldü, dırnağıma geldi böyle diyor. <gülüyor> Bu geçtiler, gittiler diyor, o iki koca geriye bakıyor. Üstaz, Hacı Eskad-ı Erbil'i, Kuddisesi Rahul Aziz Efendimiz'miş. Geliyor mu o zabit? Geliyor mu o zabit? İkvanımın arasında benim yerimi ihran edecek, postuma oturacak kimse yok. Geliyor o zabit? diyormuş. Ha, onu babamdan duydum, kendi diyor tabi. Kendi demiyor, mektubattan belli oluyor. Geliyor, gelmiyor. Planvaya bindi mi, bindi gerisinde geliyor. İndiği yerde, indi mi diyor, indi efendim. Deniyor yıllarmış. Arkadaşlar, dergaha girmişler. Ben Halvet Haneme giriyorum, Sami evladımızı getir bana. Efendim, ismini evvelden biliyordunuz. Bize takdir olan evlatlarımız, ilmi ezelide cefterimize yazılmış diyor. Peder huzuruna oturunca, beni kabul ettim, olay mi ola demiş peder. Senin bize kabulümüz bilgileri 50 sene oluyor demiş. Allah. Yani 70 yaşındaydı 50 sene. Evvel senin kaburunu biliyorum. Belarım bak biz şahit olarak onun epyastını göstereceğim. Zehnafi Ervi Şehri Saparda oldu 50 seneli cırrı hem haber verdi. Kalbimde malul idi. Vahri muhiti buldu, Mevlam'dan ilham geldi, Şeyh'im teveccüh kıldı. Genesli hıfabında cevap verdi ruhumuz, ahd-i misaf vermişiz, Şeyh'im hem tecdil kıldı. Şeyh'im cihanın gövsi, ıslah çok nazı, nefsim gayetle aklı, Şeyh'im hem esir kıldı. Şeyh'imdan müteselsine. Habibin şefaattı da, memur dostunu bulan vasıha oldu mürşidim, diyor. Yani elli senelik evvel haber veriyor, efendi hazretleri huzuruna oturttu beni, diyor. İki dakika sürdü, yemin etmek tabiatın değer diyor, kanaatınız olsun diyor. İki senedeki almadığımı, o iki dakikada bahçetti kutlayacağım bana. Biledim ki diyor, Hıb-ı Hıf-ı Hattadi Hazretleri, <azadları> bildim ki sizce kutluyan başka bir manadır. Ne kestet-i ilm ile odur, ne kestet-i amel ile. Ne çok amel etme ne çok ilm olma Bu O mevhibe-i ilahiyedir. Allah'ın o mevhibeyi, elhamdülillahi alel-iman, elhamdülillahi alel-islam, elhamdülillahi alel-nevfik. Kafamızın tevfiği yetişti mi? Böyleler insan bir anda. Ondan sonra yani iki daddin kadar tekmiyle sürüp gidiyorlar. Federim üç günde gitmişler. Maşerif Mütessisi Hacı Hüseyin Askar iki saatta yapmışlar tekmiyle sürüp bunu. Bizim ikvanlardan üç günde bir haftada bütün defafini devredip ve teslim ettiğimiz arkadaş oldu. Yani bir haftada kemiz yediği için çift kazandığından. Eskiden kalbin ruhu vardı, ruhum ruhu vardı, sırrın, kafanın, ehvanın şimdi görülmez diyor kitablar. Neyi görünmüyor şüpheli tam yedir diyorlar. Bizim ihvanların bazına oluyor görünüyor. Çünkü sırf halay yediği için, bankayla alaka yok, hayızla alaka yok. Kimse beyanıp der, cevapına götürmez kimi yani kusr Allah'a iteniyor. Allah'ımız öyle zikri rızasını kazanan zümrayı ebrar'a ilhak ediyor. Hemen devam ediyoruz. Kazandığı azazları oranın ihvanı oluyor. Bu da bazı arkadaşlar var. Fazleden nakşeye etmek, nakşe'den etmek, geçmek, nakşeden şer verdiğe geçmek, geçtiğe geçmek. Mülşane halveti, celvetiye geçmek günah zannediyorlar. Değil. Başında kansi yok. Doktorun yediği reçeteyi tamam yapıyor, ilacı kullanıyor, kahrizini yemiyor, hastalığı yine geçmiyorsa öteki doktora geçmeden hiçbir mesuliyet ve suç olmadığı gibi geçirebilir. Hiçbir şey yok. Efendi adıdılar. Derhal gümüşhaneliği kuyakıyor, Hacı Salih Efendimiz'e geçiyor. O da senadan bir tarihinde çalışıyor. Şiş'i de Efendi'ydi. Çok açlıydı. Onu tam bırakıyor, Hacı Salih Efendimiz'e geçiverdi. Bunlardan bir şey olmaz. Böyle kelektürle yaşama iyi olmaz. Doktoru Kamil, yani Filan doktor, dillaması ne yokmuş illa ameliyat edildi. Yapamam, yavrum. ya, tamam ya dairen yok, bir şeyin yok Yine dillamayı ister onun neresi yarılacak, neresinde ne ilaç kullanılacak, onu ancak onun kamil doktoru bilir. Her insana teslim olur da, erin her mürşide dil verme ki yolunu sarpa uğradır, mürşidi kamil olmanın yetkili yolu, rumanmış, mürşidi kamil olanın gayet yolu diyorum diyor. Ya. Yaşadım tekkede, hizmet ilerdim diyor. Hizmet ettiğini gören insan efendimiz kutluyete geçişin. Burada bir deli Mehmet vardı sizin burada. Herhalde takriben iki denede gelmiştim fakir çocuktum, gencidim. Eskiden yeni gelmiştim 41'de. O zaman konuşuyorduk onlarla burada. Hazretimiz ona haber gönderdi. Bizim bu makamı, ihrazımıza mana buldu. Sami hizmetçi idi orada, o değildi dedi. Allah onun başına kusibet vererek, şükriyete uğradı. Bizden selam söyle, kusibet verin, tövbe ettin. Benim sevmime isabet eden hakkım halal olsun dedi. Yani halal olsun, o dedi. Onda saracının tükeninde, al tükeninde o zat geldi, başı kır, açık ayağı yalın ayağı, parçalanmış bir efendi. Selamünaleyküm dedi, adam adam seni gönderdiler, değer mi dedi? Sami Efendi tasarrufu kuvvetleştirmiş maşallah dedi. Sana dedi ki dedi, Mehmet dedi, dedi. husletsin, husletsin, tövbe etsin, ben hakkımı helal edeyim dedi, değer mi dedi? Efendi Hazretleri bize rüya olmasın diye kendi görüyormuş oradan o yani ordunun vazifeyi görüyormuş. Biz Konya'yı elimizden menakıp olarak aldık, bir buçuk iki sıhhat konuşmaya Konya'dan bize bahşişler olmuştu eskiden beri. Halen şimdi ilşad olman için buraya gelirim, kanaatınız olsa. <gülüyor> i̇lşad <gülüyor> etmeye değil, ilşad olayım. Şu az benim de onlar gibi yumuşasın diye gelmiyorsan dizime gözüme dursun lan onun için bize hürmet edin, dua edin, Allah razı olsun. Mahrum göndermen şu mevdanat iyardılar bize. Mahrum göndermen, Allah cümlemizden cümlemizden razı olsun. Gittik bir aşağıda irin oraya gittik. Ekmek yiyorduk, bir buçuk saat sürdü ekmek yeme Sohbet ediyorduk çocukluğum. Hazretimiz de buyurdu ki, hürmet muhtemeldir. Feiz çok geliyor, kusura dedi. Aman bozucu şey yap, bir şey olursa dedi orada adanada. O bir adamın evi, yani camilerden iki aşağıda, Aziziyet camisinin doğru istikametinden girince mevlanaların caddesinden aşağıda bahtalar içinde bilir, orada gibi bir hır durduk burnumuzdan soluk geliyor, hiç almayan imkan yok, nefesim kesildi, ben ölüyorum, bakın canım çıkıyor, şahadet okmuyor, Efendimizin dediği hatırıma geldi. Yani bütün ikram, vaktini serilmeye başladık sağ sola. Hadi bu arzu semaya diyeceğim gelmiyor bu alma arzu semaya. zor gücü çıkara okuttum. Birileriyle Kur'an okuttum. Arkadaşım birisi dedi ki orada arkadaşın biri selam olmasa söylemeyeceğim. Vallahi Hazreti Muhammed Aleyhisselamına Hadis Hamı Efendi Hazretleri geldi. Cemal'da selam-ı Yani Konya'da bu halleri biz gördük. Bazı geldiğimiz zaman da diyor ki, Mervan'a demiş ki, Konya'dan çok fena bir olmasa ben buraya gelmezdim demişti ki, karalar Konya'yı. Konya'yı karalama Allah Aleyhisselam. <gülüyor> Erken Kayseriler bütün vağızlarla beraber oturuyorduk. Bağzlarla Müftinin yanında artık bizi eti görmüşler, misal tanıyormuşlar, böyle konuştular. <gülüyor> Misafirim ben tabii. Oraya oturmuştu, bağzlara da geldi. O yar yar dua edelim. Allah onlar gibi bize unvüklü iman nasıl bir türlü ver? Ne diydiniz? Geçenki olan bu vaktiniz bir köşe yedi iklime işte tek bizim kıyılardan. Yani, zarar bir şey binler veren, parçalar, <gülüyor> varsa para toplayalım, verelim, Allah'ın razı olsun. <gülüyor> yani. Bizim götümüzde yaşayır bu memleket. Allah razı olsun, Allah mücahededen bize hayırmasın. <gülüyor> mücahededen Allah, kel kel öldürmesin, merd olarak canımız Allah yolunda, buradan gitti. <gülüyor> <Yani. gülüyor> Çok <şükür. gülüyor> Elhamdülillah. Sizlere kardeş olduğumuzla, İftihar ediyoruz, elhamdülillah. Orda o Mehmet günahı yapamadı, neyse geçti. Efendi Hazretleri bir gün Kide Müftesi, Hacı Hüseyin Efendi, Kide Müftesi mektup yazmışlar. Mektupları Hacı Sami Efendi Hazretleri okur. Serhatin olduğu için Meclis'e bakar, o kullanmış mektubu. Yani ismiyle söyleyeyim, Kayseri'den Ali Beszade Mustafa Efendi, ben de o müyü Efendi bir yere geldi diyor, hık hık düğmeye başladı. Boğazı hık hık diyor. Efendi Hazretleri okusak okuyamadım efendim. Bize verin lütfen diyor. Üstaz-ı Azam kendi okumaya başladı. Dedi ki diyor, Mektup, üstaz aldım. Azam, Hadis Adi Erbil'i Budist'e sınavın adisi. Neyse yazmışlar. Efendim bu sabah murakabamda, bir erkan geldi, devlet erkanla benziyor, beni götürdüler. Ben tostulda mıyım gittiğimi bilmiyorum, murakaba halini diyor. Bir meclis kurulmuş, meclisi i kübra'ydı. Mecliste zat haliniz vardı. Sultan-ı selam sizden soruyordu, diyordu ki, yerinize kimi vekil olup gelip, ahirete irttial edeceksiniz diyordu. Sen de dedin ki, Adanalı Ali Ramazan oğullarından Muhammed Sami'yi yerime vekil bırakıyorum. Şahidin var mı, imzanı atan mı, yerini muhafaza edebilir mi? Kendim diyorum, birisi şahidi benim. Kabul etmezseniz, gide Müftisi gavs Azam oldu. Derecesi Tavisi'ne aldan da, Onu getirelim de o imzasını attım demişsiniz. Beni götürenler sizin için getirmiş. Huzur Resulullah'a bana Resulullah döndü. Dedi ki Hacı Hüseyin, Hacı Sani, Sami Bey'in, Hacı Es'adi Erbil'i hazretlerinin makamına, geçmesine şahit olabilir mi? imzanı atabilir misin? Ya Resulallah! İstersen gövdemi basayım, layık durup yedim. Üfade <gülüyor> benim elimde değildir. böyle dedim, bunda, bunda bir küpe yedilecek. Bu mürahabama başka bir karışıklık, bir hal var mı yok mu, bana malumat verin. Evet, evet, aynı vaka oldu dedi, diyor, burada, oraya, aynı vaka oldu, imzasının birinde biz attık, dedi, efendi hasretler hacaletinden, utandığından diz çok da ağlamıyor başladı. <gülüyor> El-Lâh-i Kerim diyor, biliyor. Biz bunun gibi bir sultanın evladı olalım da, olalım da kıymasını bilip rahutasına cevap, bu olmaz efendim. Şimdi rahutayla yapıyorum böyle. Diyorlar ki bizim dibine mi oturtacaksın rahutada, sen onun yanına mı soruyorlar, çok soruyorlar. Hacı Etan Efendi'nin her <gülüyor> şahat ettik. Bu bir <gülüyor> cihanlar şahtan doğmuş güneş gibi. penceren ona açı olsun. <gülüyor> Yani tenceren ona açık olsun, o günü geleceği feyiz gelir bir Çünkü güneş bütün dünyayı atayıp diye, senin mürakaba dersine yetiştiren kadar feyizini verir. O zaman oldu mu, rahıta da bir gayet hal olur. Yani bunun müspet illimdir, yaşadığımızı söylemezlerken. Gayet rahit halidir. Rahıta da kendini gayet eden, ...verdiği iplik gibi, üff deyince, ortadan kayıp olmuş gibi. Yani, genel hak diyen Mansur'un hali gibi bir hal olur insanda. Yani, rabusada bazı kardeşlerimizde olur, yani olanlar varsa. Bu zaman, o mürşidi kamile dönmek günahkar olur insan dönemde. Şahin Akşı ben de efendimizin müritlerinden bazı mürşide dönmüşler onun şartına. Geldi demiş ki, ben sizi Allah'a kavuşturmak istiyorum da, siz yine hala bana mı dönersiniz? Allah'a geçmek caiz de, Allah'tan bize dönmek büyük mülanker olursun, diyor. Kayıp <gülüyor> halini takip ediyor, Bir nereye gidiyorsa oraya ki Kayıp haline boynumu tükersin, kaldıran, böyle kalbini bir tekne misali açar, o ziryan dem. Suyuzat-ı İlahiye, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mütesel silen pirlan-ı cızada uğrayarak müstazın kalbine, onun kalbinden de benim kalbime ver yarabbi desin. Bir müşidim desen günahkar Bir Ver yarabbi desin. Anladım şimdi. O zaman kalbine cıkıldığını hissedersin. Bak böyle Ciddi olarak size haber veriyorum, müsbet olarak, şu azırsa gemiklerin böyle genişlemeye başlar. böyle Söylesişer, bazı ikvam, tefendi de sonra dinledim, Kalalı Ahmet Efendi, içmenin yanında Yeşil Isar'da, efendim barmaklarım minare gibi diyor evet. minare gibi. Olanları biz çöp gördük, çünkü ikvamımız haber verir, biz dinleriz. Böyle genişleme olur. Çünkü insan alemi eskerdir benim. Alemi esker olarsan yaşamaz. Çünkü bütün mevcudet insanın içine geç olurmuş böyle, o Süveyda-i Zerun'un içerisinde. Ayak yukarıya kaldırmış insanı, kafadan da aşağı şu camilerin ortasındaki ayna gibi <gülüyor> Bu ayna gibi olan artık, yani parladığı zaman yedinci katse maaşı algımaları gösteriyor. Birinci kat yine kadar gösteriyor, Allah kalpünüzü emir olsun inşallah. Allah Allah. Hocam senin gelene benziğinin için ne yapmak lazım? Üstadından burada, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Mustafa Efendi, Tahir Efendi kimden ders aldıysa aralığına alırım üç ay, üç ayda bir, üç ayda bir, ayda bir, emin ya. Yani sen sıkıntı mühürcüsü üç ayda bir, varacaksın beş yüz yasayi ceral vermişmiş, Diyeceksin ki efendim, o doyur, ondan doyamıyorum, çünkü bir 500 laf saycılar bir odun gibi tencereyi kaynasın. <gülüyor> Yanına beş yüz dağlı, kim yiyeceksin? İki odun yanırsa ısınır. Biraz daha ona alıştığımı bin daha alacaksınız. Dört odununu bir araya geldin mi kalbin ısınır, İlk de, ısınır. Ondan sonra Hazretimiz geldi, buyururlar, vadaatınız olsun, ben asker kenarızı. Ve senin altında beş bin lafza okumadan celal okumadan yaptığım vatı değildir. Değildir. Ben size Ebubekir Kettam'ın dediğini bilmiyorum dedi. Yani iki nefesimizin biri Allah olmayan... Bu için Askeriye geçen mektup gelmiyor. Anaaklılık olsun. Diyor ki efendi hazretleri liste halinde. Şu on yedi kişi ders aldılar, derslerini okumuyorlar. ''Refdilerin mi, o mı?'' diyor. Şafa'la defteri defterimize ait geçmiyor. Çocuğu mektebe gelip de, efendim bazı ertesi saat, yaşamda, yaşamda, cuma, defteri gelmediği gibi dersini çekmiyor diyor Şamen efendi diyor. Bunları cızalım mı, okumlar mı? Diyor. Sor geldilerden. Şimdi diyor, birisini bildi, gören sordu, ''Nasılsın?'' dersin en azıdır efendim Yalan söyleme rettim işte. Bekledim işte isminiz geldi. Ya sırıv okumayalım diyeince tüm gün tüm gün arladı. Bir ailedi terdir bir taklit geldi. Yasımı çekmiyordun diye size. Tüm boştun efendim çekeceğim. Bunca ismi tek tek söylüyorlar. Sen bilmiyorsan bilir efendim seni biliyor arkadaş. Yani kaybın geçmiş. Elhamdülillah kaybın geçmiş. Niye sırıv okumuyorsun? Neden okumuyorsun? İşte işim bütün gücüm Normal Olmaz da ya da Geceleri böyle sabahlara kadar yaktıran nefis şeytan insanı. Bak ah, bilez, Allah dayanım ya. Allah gözlerini gök, gök gözlerinden, hafız almışım. Bütün mülmüne dua et. Bugünler ne kadar nazik cevide yaşıyoruz. Sultanın selametine, ulemanın selametine, İslam'ın selametine, Dinimizin selametine dua etsak zikrini yap inşallah, onunla da oldu mu? Olmadı, 4.000'e, onunla da oldu mu? 5.000'e, zikrullah şifa bulup, ondan sonra sormemeli altı aldı, böyle bürt bürt bürt bürt atmaya başlar. Mütü bir bazı insanlara sandı yapan, ondan sonra bürt bürt çok gelir, ondan sonra sükunet gelir, senkin devri. Kelvin den tempile gördük mü? Barınlaştın mı? Ustada danışırsın. Elhamdülillah kaydinge. Niye diyorsun okumuyorsun? Neden okumuyorsun? İşte işin çoktu, gücün çoktu. Olmaz arkadaşım ya. Geceleri böyle sabahlara kadar yaktıran nefi şeytan insanı. Bak nah, bize Allah'a sahip Allah gözlerini gök, gök gözlerinden haklızansın, bütün mümine dua et. Bugünler ne kadar nazik diye bile yaşıyoruz. Sultanın selametine, ulemanın selametine, İslam'ın selametine, Diniz'in selametine dua et, bak zikrini inşallah. Onunla da oldu mu? Olmalı, 4 bine. Onunla da oldu mu? 5 bine. Zikrullah şifalı bulup, Ondan sonra sol mümkünün altı, böyle bürt bürt bürt bürt atmaya başlar. İlki bir bazı insanlara sandı yapan. Ondan sonra bürt bürt çok gelir. Ondan sonra sükunet gelir, kemkin devir. Telhinden kemkine döndün mü, paralaştın mı, üstaza danışırsın. Yani tecrübeti şu, Allah'ın mümkinin yanına varsan da, Kalbim zikrediyor, Akşam yapsan, saharla uyansan ki uyku mani olmamış kime kalbim zikredi yapıyorsa o köklenmiş demek fikir orada, kalpte ruha geçebilirsin o zaman. Üstazaların deyin ki, efendim, mümkün yanına da kalbim devam ediyor, yani zirleşmiş, sen kim bulmuş, yani bir hafız, bir talifeyi ezberler, oku desen okuyamaz. Çünkü daha kelvin halinde, yeniden yüz daha ezberler. Oku dedim mi? yine düşünü düşünü okur, başını düşünü düşünü. Kaç durak başı vardı, tehlike edir, kızarı verir, yanılır. Ama ihlas gibi ezberlerse, ihlas gibi kuzhü, vallaha be! Allah'ı sönet, gel gelip, velen mühlet, velen yekülleri kuzhü ve nahat gibi ezberlerse, Oklu havuz derin mi Eûz-i Besme'de çeker, okur, Allah lütfeder, okur. Yani senin o letaifin de o havuzun üç defa devir yaptığı gibi tam köplenirse ruha geçersin. Ruh da böyle olursa sırra geçersin. Su Sır da böyle oldun mu hafaya geçersin. Hafa da böyle oldun mu ehvaya geçirir senin üstadın. Ehva da fikrin geçip birleşti ve hep birden Allah demeye başladın mı Riyasım'a girmeye imkan yok. Çünkü eski idareye ne yazdınız? 5 tane lambaya diyor çünkü Halakir. Hem o duvar, hem bu duvar, hem şu duvar, hem şu duvar, hem şu duvar, hem burada. Şireyi dahi görürsün duvarda girerken. Çünkü hiçbir şey giremez Riyasım'a, hıkık mağaraya yahut bir şey giremez olur o halde. Bu tamam oldu mu nefis buradan sızlamaya başlar. Çünkü devleti Kıbrıs'ı elinden geliyor. bak. Gelsin'in ümumu rabıtalatıyor şimdi, yani Kıbrıs elinden geliyor, ayağa kalkıyor, çünkü Türkiye bütün askerini kütüklere yırmış, bir ramarik atakarları bir buraya geliyor, bir oraya geliyor, barıştıracağım dedim, ben bunları sokacağım, kıran şeyler bilmem, Bulgar, Yunan askerini çeksin, çeksin geliyor. Buraya bu vücutun içerisinde beş sesait bir gülü, anlından anlılmaya başlıyor deriz. Diyor, gelme yahu! Geliyor! diyor. Hürsül-i Kamil diyor ki, alnında çıkın, fikir veriyor. Yalnız hafızada Hürsül-i Kamil kılıç almış gibi görünüyor Yani kılıç elinde gelir. Nefis o zaman, buradan fikirde, kaşla zin üstünden böyle, buradan buraya sarsmaya başlar. buradan alnından, alnının yarılmaya, kafam parçalanmaya başlar. Ee, devam ederken ilerken, ilerken bu da şükunatlaşır ve tayiflere uyar, teslim olur diyor ki, teslimim, teslimim bayrağını bular, Tars kerimine teslimim odadan ne üstüme geliyorum diyor. Lakin ahlâhı yine duruyor diyor, ahlâhı. <gülüyor> Aziz tarihinde olsa durmam da, takşı tarihinde bir geçiş var, ahlâhı durur, lakin mesele bir kadın fena olsa, ayağı dışarı olsa, huzurdan haşa, bir tane evladı elinde zopayla dinlese, onların korkusundan Allah, la ilahe nedir? Sofu görünür ama, onlar sefer seferberli yanına bir yere girecek olsa, sırt başına kalsa, ahlak kıyır, yine başlar ayağı dışarıya gitmeye, anladınız. Bazı zaman, insanda inkubat faali olur, ve sahipler üçünü verdin mi, baş kaldırır, der ki, Gel, gelsin, gel, gel, ne olacaksa... ...Habire zikredeceğiz, gelsin, gel. Yine, üsyana doğru, eskiden iyi olan bir iklan... ...çok fena vardı içinde, değil mi? Yani eskiden iyiydi, kalbi, ruhu, nefsizlik veriyordu... ...şimdi herkese iptal ediyordu. İklanın idaresine dur bakacağım. Her kimse karışamaz. Yolunu kırarsam kırarım. Olmaz ki. Efendinin aklatıyla aklatlanması lazım. Gelme, gelsin, gaziliyetliyse. Birvan var mı elma aracı var. Bilesa dalların burnun yedi olacak. Burnun yedi derse üstünde bir teczik elma yok, değil mi? Çünkü burnun yok arıda. Burnun yok arıda. Hem dik duruyor hem yürüyen sığınaklı yapıyor. Yok. El riuza olan, kendinde iktidar olan, seyir olanın burnu diyet etkili. Yani sevansız diyet edemez, yürüyebilir kıramaz. Cihan bağında e, insan nedir maklubi insül için? Ne senden kimse incinsin, ne bir kimselen incin. Kimse incin demek kimseyi, kimselen incin dümek lazım. Allah'ımız bu aklaz ve hamiceleri bizlere de lübbeti harap verir. Buradan zikrettikten sonra zikrik kül olur, zikrik külü tarih ederler. Efendimiz'in dışlarıyla gösterirlerini, o takal gibidir, deniz gibidir, bunun içinde Han daime, böyleliğine yapar ve şöyleliğine yapar. Yani ayaktan yakalan devriler böyle yine böyleliğine kullanır. Albinden ruhundan, sevimden, hafadan, akvadan geçtikten, nefret geçtikten sonra bütün kanların içine zikri vererek cepinden dırnağını düşündü. O zaman düşünün ki, ayakların altı bir hastası dırnakların ucu, Ayak dırnaklarının uçunu kurturan Felesin, otura filan, damarların cilleştiği bir zahur, zahur, zahur, zahur, zahur, zahur, zahur, zahur, Allah'a zikretmeye başlar. Bütün vücudu hal gider, zikir. Bununla da nefis bak veremezler. Şimdi daha hamd vücut, nemiklere de girmesi lazım. Yemin, yemin, dövülden içinde bir menfez var. Ona mahsus Allah, damardan başka ona kuvvet verecek bir Hasta ona da vermiş, o hastalarla geminin içine de zikir girecek, bu ariş bel gelindiğiyle fütürtüsünü duyacak şekilde fütürtüsü fütür, fütür, fütür, fütür, fütür avgalar böyle duyulur gemine. Bu duyulduktan sonra zikir sultanı olur. Evet, zikir sultanı ani ani zikir gelir zikruna, bir zikir gelir, gelir, bir hata eder, hüt hüt hüt hüt kaya gidilir diye açık Dili renkine gelir, bunu istatladıktan sonra nefisle tarif ederler. Bu ehlinden malumdur, zamanı gelince haber verilir. Kuryaları göstermelerle hakkını tecavüz ettimize bu durumu affet ya Rabbi. Yani ancak kardeşlerime ilerisini göstermekle incendireyim de Destay-ı Celal'ın beş yüzüyle, diniyle neyle durmasın, bu daha ötede işler var. Onlarla meşgul olsun diye göstermiş oldum, ne bir ispatlık omanı gelince, Burak-ı Babayir omanı gelince üstazlarınız haber verirler, Allah'ın ucebiyle amelleri teşvik buyursunuz. Şakit-i Berk'i Kudüs'e sırrı, tazeli kitabı, beklen sabah! Başka çare oldun. Diyeli ki, bin yedi üstaza hizmet ettim. Şakit-i Berk'i bin yedi üstaza hizmet ettim. Kırk Ceyre Yük'i kitap okudum. Okumadıkça, yalan söylemez elbette demiş çünkü, tefkiretli evliya yazmış. İlla Tanrı'nın yolunu dört nesnede buldun, Allah'ın yolunu dört şeyde buldun. Diyedik ki, ıh diye bir üstaza hizmet ettim. 40 devre yükü bir kitap okudun, illa Allah'ın yolunu dört şeyde buldun. Nene buldun? Birincisi, rızk-ı olmakla. Rızgımı Allah vereceğini bildim, hiç şüphe etmedim, Allah'a savaş aç, açmadım. Yani rızgımı vermiyorlar, da, dıt veriyordum da Allah'a. Çok şüphe ettim, bir şeye teşerrüt ettim, halk etti Allah. İkincisi, her şey işte ihlas yapmakla buldum. Her şey işi Allah rızası için Hayatımda diyor, yani bunda bu. Doktorumu niye gireceğim? Niye gidiyorsun? Ya yalakaslan gelmiş. Tek kontrol ediyorsun, iyi mi, kesin iyi mi Yok öyle de, validim, gireyim, gün neyim de Allah Benden de razı olur diyerekten. Geldin ise ihlas olur. Ya başka bir kalbinde duygular, başka şey varsa, zararı gelmene ait, bu ihlas olmaz. İhlas, ne cennetin cennetliği için. Ne Cehennem'in korkusu için değil, sırf Allah'a Allah uzatırken Allah yani, ibadet etmede olur. Demek ki Cehennet olmasa, Cehennem olmasa, Allah beş var atlamaz olduysa, bir ay oruç tutarsa yapmaz Emir Allah'tan yaparsın. Demek ki Cennet'in cehennem için yapmıyoruz. Elhamdülillah, Allah böyle ihlas versin. İki, üç, şeytana, şeytana düşman olmak lazım. Meyfa'nın daima düşman ihtihad ettim, üç, yördüncüsü ölümü yakın bilip tedarik etmekten oldum. Ölümü yakın bildim, daima tedarikim de oldum, yani biz anamızdan doğduk, ölümü hazırlandık. Allah imanı kâmil göçmek Amin. nasip etmiş, Amin. ben de bizim oraya teşhir edince annemin kabrine götürdüm. 22 <gülüyor> yaşındaydım. babam ben hayallerim dedi, Efendiyi emdetmiş gibi oluruz diye. Buluşturular baş. Sen sen nasıl makamda şimdi? Seni seviyor. Yaptın diye götürür, sev götür diye. Her altın çevirdim efendine. <gülüyor> <gülüyor> Anne babam girecek diye. Evet. Anahtarı buldun. Kendi yanıma düştü. Gerek köy derdik. Buluşturular gerek köy var ya onun gibi. Gerek köy derdik. Gerek köyde yemin davini bile tırmanı tırmanı. Annenin başına vardı dünyada böyle, o sıra annen kalıyor mu dedi? Evet efendim. Oraya giderken bana verdiği evi, benim buradaki misafir olduğum, biliyorum dünyanın hayatı Bir günü kuruldururum ben gidelim ya, sen de aynı bizi kuruldurun, ahirete kon gidelim yani. Biri kuruldan ibarettir bu dünya. 1050 yaşına varan Nuh Aleyhisselam'a soruyorlar. <gülüyor> İki tatlı ham buldu, bir diye birbirinden çıksın, böyle yedim, Allah'ın varlığı Allah Allah da çıksın. Ben daha bunun kısaatını haber vereyimdir, bir suyun içine gömürün de böyle daralın da çıkıverin ya, diyor bir havuza atıldan, gömürsen suçturmaz da, ne kadar durabilir? Şimdi de ne kadar <gülüyor> duramazsın, kafanı çıkarın, dünyada durmak, o suyun içinde durmuş kadar olur olurdir, efendim. Geldik, hız kardaşım 2. halifesiyle konuşurdu. Tahal Halidi Hazretleri'nin halifesi, Cüttü Efendi ismindeki halife ile 32 mürid ile bir gün bir işlerken girmişler. Hepsi böyle yakmış, ıkılanın, babam 3-5 saatlik gezin mektup yazıyor. Diyor ki, Fatıma haber verdi, Cüttü Efendi bir uğur mülikiyle bize iştirak etmiş dedi. Tecinli mülikleriyle beraber. Sizin oradaki yaptığınız izlemciz burada bitav oluyoruz oğlum dedi. Yani takatınızı getiriyor, biraz tahsil edin diyoruz. Tahsil ettik, tepeminiz oraya teşrif ettiğinde böyle bizi yanına, huzuruna aldık. Şeytin başındaki adamların düz olduğu gibi babamlar bizim aramızda Cüddi Efendi'nin geldiğini hafifle bilirdim, geldi ve ikimizin arasına oturmuştu. Fatıma'mız da açıklandırır ki Efendimiz'e Cüddi cütti de efendim teşkil etti. Ecinli halifeti de teşkil etti sohbetimle. Öyle mi? merhabalarlar, sefa geldim efendim. Sohbet ettiler, ayrıldıktan sonra Fatıma hemşirem diyor Efendimiz de çok iyi de haber vermiş. Ya yallah Hasan'ın babasıyla gitmiştim diye. Haber vermiş, dolayısıyla haber veriyorum. Hüseyin Efendi diyor ki bu var mı da hacı Şafak Efendi Hazretlerinin arasındaki olan samimiyete, muhabbete hayran oldum diyor ve net olmuş gibi yıkılmış diyor, ne olacaksa. Yani dayanamadım, dövüyle zah görmedim diyor hacı Şafak Hazretleri gibi babalarının arasından bu akalarda geçmişti yani şuraya konuştuğum için, Gölüm'ün yakın günü tedarik etmek, Evet, Gözüm'ün alı inancı rastı kadar Gölüm'ün yakın, Allah imanı Kamil'e geçmek, nasip etsin. Salli ve sellim ve barif, alâ eşraf-ı nur-i cemîl, enbiyâ-i vel rabbil alamin.